İnna dīna ʿindallāhi Allah ﷻ razı. Vb. ala min Çok aziz ve pek muhtaram Müslümanlar.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 İnsanı da zatına obuliyete şükran için halk ettiği itaate davet ettiği üzerinde durduk. Muterim Müslümanlar zahiri nimetleri epeyce dile getirdik. Bugünkü Cuma'muzdan sonra manevi nimetler. Allah'ın kullarına olan manevi nimetleri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 Fransa'da Muhterem Müslümanlar Fransa'da Versay Sarayı bugün müze Fransa'da Versay Sarayı Kendi krallarının oturduğu saray Bugün müzedir Hakikaten gezdik hocamber diyor yüz numara tuvalet yok diyor Tuvalet yok Muhterem mümirler. Ya 1400 sene evvel İslam peygamberi Sofraya otururken elinizi yıkayınız vacip derecesinde sünnetimdir. Sofradan kalkarken elinizi yıkayınız. Farz derecesinde sünnetimdir.'' diyor Peygamber Efendimiz. Ya ya ya. Müterem Müslümanlar tuvalete gidiyor. Kağıtla Kur'an'ı kullanıyor. Sofraya oturuyor o ez, eliyle. Hocam tabii eliyle yemiyor. Çatalla yiyor diyeceksiniz. Ezcan'ın bir yüzünü seviyor. Dudaklarına varır eli tabii. Taharetlendiği kağıda silindiği eliyle yüzünü gözünü oynuyor. Tuvaletten çıktığı ayakkabısıyla yatak odasına kadar geliyor. Vallahi yatağa yatağı, ayakkabısıyla yatanı görmüşümdür muhterem ayak Ayakkabısıyla yatağa yatanı. Sosyetik muhitte. Sosyetede ayakkabısıyla yatağa yatanı görmüşüm, duymuşumdur muhterem bilir. Fakat onu bir tarafa bırakın. Yatağıyla yatak odasına kadar misafir odasına ayakkabı ayakkabısıyla ayakkabı çıkarmak medeni anlayışa aykırıymış o teramlarlar. Bir zamanlar moda idi ya ya bir kadınlar cemiyeti oluyor bir nişan cemiyeti oluyor filan evde halılara artık basılmaz hale geliyor ayakkabısıyla gelin dalıyor içeriye. zoruri ben evimde nöbetçi koyuyorum kapıya. O zaman şimdi farklıyız muhterem ya. Aziz Konya'lılar şimdi Rabbime milyar hamd ediyorum. Farklıyız. Neden mi? 6000 Kur'an kursumuz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 Cenabı Adem Aleyhisselam'la böyle başlayarak geliyor, evet, cenab Nuh Aleyhisselam, Şeyhul Murselin, Hz. İbrahim Aleyhisselam, peygamberlerin en büyüklerinden, Cenabı Musa Aleyhisselam, Kelimullah'tır, Mevla'nın hitabına masar, Cenab-ı İsa Aleyhisselam, Ruhullah'tır ve netice itibariyle,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 Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar. Kur'an'da olan ve daha fazlasıyla benim hadislerim ve sünnetim olarak İslam dinini teskil ediyorum buyuruyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mütevemlimler. Şöyle bir mukaddimeden sonra fazla da dağıtmayın ki size bir hadis şerif okuyacağım bugün inşallah imanın, İslam'ın ve inanç aleminin bel kemiğini, omurgasını teşkil eden bir hadis şerifi okuyacağım size bir hatıramla birlikte. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bize ulaştırdığı Kur'an-ı Kerim'in İslam için beyanı hakikisi bu. Estaizu billah. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ Allah nezdinde tek din, tek din muhteremdiler. Hani dedim ya, uydurma ve beşeri dinler de var diye, bir de semavi dinler var, tahri tahrif edilmiştir.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 tüm ihtiyaçlarına cevap verecek tek din mübin ilahi. insanlığın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek ve hatta 20. asırda atom hızıyla koştuğu halde beşeriyetin daha eşiğinde olduğu İslam dinini vallahi diyorum. Ali cemaat vallahi diyorum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 Öyle olduğu halde İslam'ı beğenmiyorlar. Ne kadar garip değil mi? Müslüman, muhterem Müslümanlar, Konyalılar, düşünen Konyalılar, bilen Konyalılar, Elim şehrinin ehli olan Konyalılar, duyuyor musunuz? Biri diğerine çamur, o biri diğerine pislik dediği halde Arştan inen yedi beyzayı temsil eden Allah'ın habli metini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 meleklerin imreneceği seviyeye yükselten İslam meleklerin ey vallahi diyorum bakınız insanı kamile melekler imreniyor insanı kamile ya ya ya abdülkadir Geylani Muhyiddin-i Arabi Cüneydi Bağdadi bayezid Bastami Hacı Bayram-ı Veli Akşemseddini İstanbuli Muhterem Müslümanlar, ratife ediyorum. Evet, Mevlana, Celaleddin-i Rumi, Sadreddin, i Konevi, İmam-ı Rabbani, Şems-i Tev... Ve hekese, ve hekese, ve hekede. Meleklerin, meleklerin kemaline hasret çektiği büyük insanlar. Rabbim şefaatlerini nail kıl ve mahşerde bizi onlarla haşret ya Rabbi. Ya Muhterem Müslümanlar... İslam, İslam, beşerin vicdanına girince, beynine nurunu sokunca, hayatına İslam nizam haline gelince, insan, nefsiyle de, şeytanla da, dünyayla da da cihat ve mücavhide ederek yükseldiği için, melekte cihat yok çünkü, melekte nefis yok, mücadele yok. Onun için, ve maminna illallahu <gülüyor> mukammun malum tehvassınca, Cenab-ı Hak böyle buyuruyor.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 Bölünmüş o zaman Türkiye demiyoruz Osmanlı İmparatorluğu. Dünya hakimiyetine oynayan ecdadımız ya. Garb'ın üzengisini her dersimde söylüyorum ve söyleyeceğim. Garb'ın, garplının üzengisini öpmekte şeref bulduğu şerefli ecdadımız muhterem ünler. ya.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 İstanbul'da müstevi dev, devletler, Garp'ta Yunanlılar, Konya civarında İtalyanlar, Cenubi Şarkı'da Fransızlar, o hakikate Kafkasya civarında Ermeniler falanlar falanlar Moskova'nın uşakları. Muhterem misimalar, Türkiye bir dert çanağı, keder çanağı, kan çanağı. Naudibilahi subhanahu ve taala. bu arada İngiliz başbakanı, İngiliz başbakanı Londra'da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 İnhum illa kal belhum belhum sabila. Onlar yiyip yayılan mahluklar gibidir belki daha yol bakımından sapıktırlar diyor Kur'an-ı Kerim. Yani. Şunların haline bak şunların. <gülüyor> Müteammimler sohbet ederken mümin kardeşlerime bazen öyle diyorum Darılmayın bana.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 Mustafa Zümrüt... Kardeşim... Ekinizde Ta, çoğunuz tanıyorsunuz. Dün vefat etti. Ya İnşallah cennete gitmiştir. Muhlis dostlarımızdandı. Genç de 48 yaşlarında filan bir kardeşimizdi. Salih insandı. Ulemaya karşı cidden saygısı olan samimi bir mümindi. Ya...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 yani gizlendiğin yeter artık yüce kudret göster varlığını ve celalini diyor koca akif bile ben ona ben ona tilmiz olmanın şerefine nail olmak için kürsüdeyim Ya büyük insan bile çileden çıkıyor Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın inşallah o öldümü birinci arkadaşı bırakıyor ölerse vefalı arkadaş değil yahu efendiler mala filan sakın güvenmeyin Sandalyalar, koltuklar filan o anda altınızdan verecek veselam. Padişah ve sultandan en fakir kişiye kadar 8 arşın hani dedemizin tabiriyle 8 arşın patiska Onu da bulabilirse eğer Tayyareden düşüp paramparça mı olacak Yolda arabası kalıp bir aslana yemli olacak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 İnma amvalukum ve ailanikum fitne, ve an Allah indahu Sizin maliniz ve evladınız fitnedir. Diğer ayet jalede: El mal ve el benun hayatid dünya ve el baqiyatul salihatux hayr <gülüyor> indarabikah ve Kehf, Muhterem Müslümanlar. Dünya hayatının zineti.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 Ya hay Müslümanlar ya ya. Hocanız nasıl dertli olmasın? Ya muhteremler. Aziz cemaat, ben kelek değil kafa baş taşıyorum elhamdülillah taala. Ya ya ya. Duyuyor musunuz? 71 yaşındayım. Elhamdülillah ben başımda da akıl taşıyorum. Gerçek hürriyet İslam'dadır.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 İplikçi Camii ilerisinde Çorapçı Camii diye insanlar arkasında bir küçük cami var. Müftülük bizi tabii yeni yetiştiğimiz için genciz. Hele oraya bir kenara bir git bakalım dediler. <gülüyor> Gitsin demişler. Oraya gittik. Bir hafta kadar orada konuştuk. Bildiğiniz gibi içinizde cemaatım var. O günleri gören bilen kardeşlerim var. Cemaat pencerelerde mahvet çökecek hale geldi filan. Nihayet Şerafettin'e geldik. Ve Ramazanın son haftasında da Hacı İsa Ruhi Bolay hocam, Ramazanın son haftası benim tahir dedi. Karakürlü de seni göreceğim dedi. Son haftada burada konuştuk muhterem müler. Sene 1949. O gün bugün Hollanda'dan Kabe'nin karşısına Kabe'nin karşısından Türkiye ve Konya üçlüsünde konuşuyoruz. Boşa gider mi Müslümanlar?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 ezanımızda okundu. Bir iki dakikada bitiriyorum. Muhtemem ünlüler. Evde hazırlandım. İkinci gün. Birinci gün Salavat-ı Şerif'e bahsiyle fetih kelam ettim. Orada Çorokçı Camii'nde. İkinci gün Cibril hadisi. Mesabihi Şerif'in iman bahsinde ilk hadisidir. Erbabının malumu. Cibril hadisini...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 abdest alayım, tazeleyim cübbemi sarığımı alayım derken evden aceleyle çıkmışım, not ettiğim hadisi şerifi iskenmenin üzerinde unutmuşum çarapçı camiinde cemaat hınca iç içeri dışarısı dolu muhtemelen kürsüye çıktım, hani hoca efendinin minberde yaptığı gibi elhamdülillah, elhamdülillah derken cebime elimi attım ki şukka yok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 Hadis-i Şerif'i oraya yazmışım, kağıdı unutmuşum ama Cenab-ı Hak beyin perdelerimde bırakmış. Bir kelimesini dahi yazarken unutmamışım, ezberlemişim Hadis-i Şerif'i. Ezberleyeyim diye yazmadım. Sadece yanımda olsun diye yazmıştım. Hadis-i Şerif yanımda kalmış. Evet. Beynema nahnu inde Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem zati yomen, <gülüyor> e sala aleyhi Şiddet, şiddet beyaz ve la min Hatta sallallahu aleyhi ve sellem, kale, ya Muhammed, al Hayatımın da en zevkli ve tatlı dersiydi o ders. Bu böyle cemaatle aspalletik indik. Şimdi size İslamdan bahsedeceğim ya. Nimetlerin başı İslamdır dedim. İnşallah gelecek dersimde hadisi Cibril'i okuyacağız. Ve hatıra olarak da üzerimdeki manevi tesirini söylemiş oldum size. Rabbimiz mucidiyle amel, nasip, mukadder buyursun inşallah. İslam'ın nuruyla yaşayıp, İslam'ın nuru içerisinde Hacı Beisade hocamızın tabiriyle Peygamberi Zişan Efendimiz'in manevi kolları arasında Mevla'ya kavuşmayı nasip etsin inşallah. Buyurun bir kere kelime-i şehadet. Eşhedü elle Kedü enne Muhammeden Abdühü ve Resulü kelimeyi tayyibeyi münceyi mübarekesiyle gülerek çene kapamaları nasibi mukadder ile Hakkı hak bilip hakkı ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan içtinab yani Zümre-i Salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Şeriatı Garra-i Muhammedi Mustafa Uyye, temessük ve ittibalarımızı yevme fevme fe müjda eyle. Cennet vatanımız ve necip milletimizi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 buçuk milyar ve elli 55 İslam devletine birlik beraberlik ve kardeşliği lütfeyle ya Rabbi Amin. bize ve bütün Müslümanlara cennet nimet ve cemali ilahiyenle iltifat ve ikram eyle ya Rabbi subhanerabbike rabbil izzetavma yasifun ve selamun aleyl murselin velhamdülillahi rabbil alemin el